Radyo Burası Açık Radyo Destek Projesi Özel Yayını 12. Radyo Şenliği'ndeyiz. Başak Yavuz hoş geldin. Merhaba hoş bulduk. Merhaba Başak demek daha iyi belki de bir yandan çünkü evet. sıkça görüşüyoruz aslında haftanın. Haftada iki gün. İki gün evet. evet. Ee, şimdi Bir Şarkım Var'la başladık Başak Yavuz'da olan evet. şeyimizi Şimdi dünyanın cazında da pazartesi akşamları sesini duyuyoruz. Bugün müziğinle burada olacaksın dinleyici destek yayınında. Teşekkürler geldiğin için. Ben teşekkür ederim. Normalde zaten saat dörtte bir şarkım var vardı. Evet. Bu saat zaten açık radyonun. O yüzden tabii koşa koşa geldik. Şimdi senin şarkılarını dinleyeceğiz. Ukulele daha önce çaldın mı bir yerde? Ee, Aslında bu ukuleleyi ben dün aldım. Ee, ...banjolele çalıyorum. As buna çok benziyor. Ee, sadece banjo kasnağı var. Yine ukulele sapı var. Hı hı. Ona banjolele deniyor yani. Banjoyla ukulelenin aşk çocuğu diyebiliriz. Ne güzel. Peki. Ama bu yeni. <gülüyor> evet iyi. Yani o i̇lk zaman defa ilk defa burada <gülüyor> çalacaksın. Biraz... ...ısınmıştır herhalde değil mi? Şehir, Düzdü, değil mi? Biraz baktık işte olduğu kadar. Peki heyecanla bekliyoruz. Bu arada dinleyici destek attığında hatırlatalım. Başak Yavuz da burada müzik üzerine konuşurken ve müzik dinlerken... ...0212-343-4040 numara telefonu arayabilirsiniz. Ya da açık radyo.com. Başak nedir senin için açık radyo? Bu aslında ne kadar zor bir soru değil mi? Biraz. Benim bildiğim, açıkçası benim bildiğim tek dürüst... Ee medya yeri diyebilirim açık radyo için ama bir şarkım vardan dolayı benim için Hı -hı. daha özel. Neden çok özel? Özel bir şarkım var benim biraz hani hayatımı da adadığım bir proje diyebilirsin. Hani aslında biraz caz ıı, müzisyenim ama ıı, caz meşalesinden daha ziyade insanların özgürce şarkılarını söyleyebildikleri bir ortam benim için daha çekici geliyor. O meşaleyi taşımayı tercih ediyorum ve açık radyo ıı, bize bu platformu verdi ve biz her hafta burada ...birçok insanın ismini duymadığı şarkı yazarlarıyla birlikte Kesinlikle. müzik yapıyoruz, müzik konuşuyoruz. Popüler olmayan mesela bir sürü insan geliyor... E tabii bu insanların popüler olmaması iyi olmadıkları manasında gelmiyor. Şüphe yok. Ee, aynı zamanda ama amatörler de geliyor. Mesela başka şehirlerden gelmeye başladılar. Bilmiyorum ne kadar takip ettiniz. Kütahya'dan birisi geldi Bursa'dan geldiler. <gülüyor> ee, daha da bekliyoruz. O yüzden benim için bir şarkım var'dan dolayı Açık Radyo. Hani böyle bir platform bize verdiği için çok kıymetli. Çünkü çok ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Evet, şarkı bir şark söylemeye. <gülüyor> bir şarkım varın mikrofonları var bir de sahnesi var arada bu arada. Evet. Burada söyleyenler bir de sahneye çıkıyorlar mi hep beraber? Evet, aslında yani, tamamen etkileşimli. Aynı şeyin <gülüyor> dediğin gibi iki dalı bu. Ee, birinci yılımızı kutlayacağız. Hem bir şarkın var radyo programının... ...hem de açık sahnesinin birinci yılı... E, ...dolmak üzere. 29 Mart'a aldık kafamı bir taneden ama... Tam tabii birinci yıl tarihi olmuyor. Hı hı, birinci yılını kutluyor olacak. Evet. Çok, çok güzel. Bayağı da bir katılımcımız olacak. Aslında gelenleri bekleriz. Sizleri de bekleriz. İlk senme be. <gülüyor> gelmek isterseniz. Geliyoruz da zaten. Güzel bir şark yazarları gelecek. Evet o Kafe Mitanni'nin eşitlikçi sahnesinde. Evet. Müzisyenlerle işte dinleyicilerin. Aynı seviyede oldu. Yani Elif Çağlar ve Rendi de söyleyecek. Ama Kütahya'dan gelen arkadaşımız Emrah Bay da söyleyecek o sahnede o gün. Hani hakikaten dediğin gibi eşitlikçi evet. bir sahnemiz olacak. Evet 20 yıldır biz de dünyanın dört bir yanından şarkılara yer veriyoruz. İşte ben bu çalışıyoruz. yüzden açık <gülüyor> Peki okulele zamanı mıdır peki? Zamanı mıdır tamam. Bunu daha kaydetmedik. Ne dinleyeceğiz? Ee, bu ben bu enstrümanlara biraz zotterik enstrümanlar diyorum. Neden zotterik enstrümanlar diyorum? Tabii cazla uğraşınca hep böyle çok komplike bir şeyler oluyor. Ki, ya illaki hı hı. Bu enstrümanlar bence benim çok naif bir tarafımı. Hani caz müziğiyle ortaya çıkaramadığım bir tarafımı ortaya çıkarmama yardımcı oluyor. O yüzden şimdi Benim Misin isimli parçayı dinleyeceğiz. Azar Moneli. <gülüyor> Güzel günleri. Oldu huzurlu günler, gururlu günler Güneşin pırıl pırıl oldu günler bugün gibi Gel gör ki içim kıpır kıpır olmuyor Gözlerimin içi, bugünkü gibi gülmüyordu. Bir masa, bir tabure, bir takım duvarlardan olma. Her yer aynı eğer tek sen, bir tek sen açarsın kapılarımı. Yalnız geçen yıllardan sonra Sen benim misin? Sessiz geçen yollardan sonra Sen benim misin? Yaşam bir senaryo Başı kayıp da bir yererde seni buldum sende beni yalnız geçer Benim misin? Sessiz geçen yollardan sonra sen Benim misin? Benim misin? Eee evet, çok güzelmiş. Teşekkürler buna Gerçekten. bir almak lazım. Şimdi onu fark ettim ben. İlk çalıştı hani zaten. Var? Şey yani bu müziğin saf hali e, hikayeyi olduğu gibi barındırıyor. Bakalım sonrasında nasıl jazz komplikasyonları gelecek? Buna bu gelmeyecek. gelmeyecek. Bunu mi? bayağı ukulele yanında bir güylele o da gitarla yükülelerin aşk çocuğu. Çok güzelmiş. Ee, o ikisiniyle birlikte kaydedeceğiz. Çok komplikeleştirmeye gerek yok. Evet, Başak Yavuz bizlerle beraber bir şarkım var. Şu saatlerde normal yayın akış, akışımız içerisinde yayında oluyor ve siz Başak'la beraber bir şarkı e, yazarından müzikler dinliyorsunuz. Şu anki durumu kısaca özetlemek gerekirse... <gülüyor> Ben buradayım. Olmadı, olmayacak şekilde Başak ile beraber ve işte şeyde de camın diğer tarafında da yani teknik masada da bu müziğin bu şekilde size ulaşmasını sağlayan Feryal Kabil, Ömer Şahin ve Didem Gençtürk bulunmakta. Ee, ve Yusuf Özdağ Akdeniz'de birazdan devralacak. Ömer Malda da dikkatle dinliyor ve ...zafer işareti yapıyor. Evet. <gülüyor> Kısa bir e, özetin ardından... ...şimdi biraz daha üstüne gidelim mi radyo konusunun? Evet, bu arada bu tarafta olmak heyecanlıymış şimdi. Normalde ben senin oturduğun yerde oturuyorum. şarkı yazarı heyecanlanınca... <gülüyor> heyecanlandı falan <gülüyor> diyebilirim. Sesi titrediyor. <gülüyor> şimdi bayağı ben burada ter döküyorum. İyiymiş, özlemişim yok. bu adrenalin. Ee, birazdan zaten senin albümden bir parçaya geçeceğiz. Evet. Ee, biz de CD'de duruyor, o yüzden nefes alacaksın. Ama ondan önce... Evet. Sadece bence radyo konusuna bir kere daha dönelim. Ee, bu bir şarkım varı yaradı mı mesela? Ee, radyoda böyle bir zaman aralığı yaratılmış olması ya da yoruyor mu seni radyo mesela? Radyo beni hiç yormuyor. Yani garip bir şekilde radyodan dışarıya adım attığımda inanılmaz bir enerjiyle doluyor vücudum. Ee, bilenler bilir ben bu da çapraz, caddenin hemen çaprazında bir okulda aynı zamanda öğretim görevlisiyim. Karaköy'de evet. Ee, yani o arada bayağı kendime vakit aldım mesela. Dersten çıkıyorum. Orada benim bir kahve zamanım var. Sonra işte radyo geleceğim diye sevinmekle geçiyor. Ve bir senedir yani bu duygularımda hiçbir azalma olmadı. Sonra radyo geliyorum. Programımı yapıyorum. Çıkıyorum tekrar bir kahve <gülüyor> falan. Sonra tekrar derse geliyorum. Böyle hayatımın çok büyük bir parçası oldu. Ee, bir de sonuçta bizim işimiz biraz sesle. <gülüyor> Ama bu ses duyulmayınca... ...yani bu illaki benim kendi müziğim ve kendi sesim değil... ...yani benim gibi bir sürü insan var, müzisyen var... ...bu ses duyulmayınca insan kendini çok yalnız ve çaresiz hissediyor... ...çünkü bayağı bir emek veriyoruz... Doğru. ...sesimizi duyurmak için... ...ve burada bayağı şu anda bu odada bir, iki, üç, dört, beş tane mikrofon var... ...yani beş kişi ya da beş enstrüman... Ee, ...kocaman kocaman sesimizi duyurabiliriz... ...bu çok önemli bizim için... ...yani birçoğu zaman açıkçası alternatif müziğin sahnesine bile... <gülüyor> ...mesela o kadar dinleyici gelmiyor... Düz konuşmak gerekirse. <gülüyor> Buradan ufak bir eleştirdi olsun. Evet hep birlikte açıkladık diyoruz zaten. Yıllardır dinleyicisiyle var olan radyomuz. Onun 12. radyo şenliğindeyiz. O yüzden ben biraz da şarkı yazarlarından destek bekliyorum bugün özel olarak. Şarkı yazarlarından bir destek gelirse 0212 343 4040 40. Ben şahsen çok mutlu olacağım. Çünkü biz burada... Sizler için, sizlerin sesinizi duyurabilmeniz için, yani aslında bir sesimiz olabilmesi için bayağı bir uğraşıyoruz. Peki, o zaman biraz müzik arası verelim ki tamam. şarkı yazarlarımız da aramaya fırsat bulsunlar. 0812 343 4040 Müzik Bir tabure bir küçük çay bir gül aliis bir hoş sohbet Bu günlerde pek keyfim yok İst Evet <gülüyor> that i sit on every day while drying my hair things are good things are, good. Things are fine, things are, fine. Things, are things are mine since you're not poster of my favorite movie on the wall next to the painting of Cornell history Cafe and the photo of Do man's old man shelf my eyes catch Langston Hughes and my sea guide great philosophers who failed at love been dreaming of the day we'll meet but until Things are good. Things are fine. Things are mine. Things are good. Things are fine. Things are mine. Things are good. Things are fine. Things are mine. ...potporu gibi oldu biraz. <gülüyor> Baştan, ya yani açılış parçası ile başladık bu aralarla. Şimdi en son... ...Things isimli parçam. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Öyle bir parça. Başak Yabuz beraberiz. Dinleyici Destek özel yayını... ...12. Radyo Şenliği içerisinde. <gülüyor> evet, bir şarkım var tanıdığımız çoğunlukla Başak Yavuz. Şimdi e, bu arada Tumblr hesabında hatırlatalım. Açık Radyo'nun bu destek yayını, özel e, tamdur adresi adresinden de az evvelki Başak Yavuz performansı canlı performansının e, bir video kaydını da birazdan bulmanız mümkün. Öyle mi? Evet. <gülüyor> ben sabah bakmıştım 11 gibi Feryal'in fotoğrafı vardı. Daha henüz tabii yeni yeni evet. başlamıştınız. Yavaş yavaş kalabalıklaşıyor orası. Evet. Sayende Başak çok teşekkürler. Aa ben teşekkür ederim. Şimdi Kalimba. Kalimba. <gülüyor> Kalimbaya geçiyoruz. Ne yapacağız? Ne dinleyelim? Kalimba. Kalimbayı tanımayanlar için kısaca bahsedeyim. Kalimba bir e, Afrika enstrümanı. Aslında normalde akortlu, çok akortlu olmaması gereken bir enstrüman. Hı hı. Ama ben nispeten biraz daha akortlusunu özel olarak yaptırdım. Hı. E, Neden? bununla birlikte sen ve ben isimli Hı. bir parça çalacağız tamam normalde bunu albümde yakuba sisokka diye yine batı afrika enstrümanı kora'yı çalar kora'yı da çalıyor e, Bayağı bir üstadıdır yakuba sisokka meşhur ee, sisokka ailesinden evet bildiğin Şirade. sisokka ailesinden e, onunla birlikte çaldık yine ben kalimba çaldım o kora çaldı ama şimdi tabi o burada olmadığı için <gülüyor> ben kendim çalıyorum Ve ben ikimiz Aynı düşlüyü görüp Aynı yere gelmişiz Sen ve ben ikimiz aynı yere gelmişiz ay, ay. Ya da tatsızlımı desem. Karışanlar, dövüşenler, karışanlar, görüşenler, savaşanlar, güreşenler. Az da olsa sevişenler de var yine yine, sen yine ben ikimiz la ya, ya, ya. Bu da böyle bir şarkı <gülüyor> Vallahi ellerine, parmaklarına <gülüyor> ve ağzına sağlık. Teşekkürler. Nefesine sağlık. Evet sen ve ben bu senin bestendi. Hı hı. Söz, söz ve müzik sana kayıtlı. Çok sağ ol Destek Özel Yayını. Bunu kalimba'yla dinlettik. Parçanın içinde de zaten kalimba var galiba Kalimba var. Evet. evet, burada solo kalimba ve solo başak kuyruzu da beraber. Şimdi evet. sen ayaktasın, şarkı söylüyorsun, kalimba çalıyorsun. Yormayalım. Bir parça dinleyelim, tamam. e, nefes dinelim, sonra sohbete geçiriz diyorum. Tamam. Bir standart seçtiler bizim için Diden ve Özdal. E, bu He Was Too Good To Me. Ne Evet. Dersin? Orada da e, Jay Redman baskılar net çalıyor çok güzel. Çok güzel. Senin aranjmanında gelecek. E, dinleyeceğimiz parça Açık Radyo. Dinleyici Destek Projesi özel yayını 12. Radyo Şenliği Açık Radyo.com adresinden destek olabilirsiniz. Radyonun yayınına ya da 0212 343 40 dinleyici destek hattımız.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 Başak Yavuz'la yayınımıza devam ediyoruz. Açık Radyo Dinleyici Destek yayına 12. Radyo Şenliği içerisindeyiz ilk günde. Destek geldi mi acaba şimdi ben aslında kapışalım falan derdim ama hiç kapışamayacağım bir isim şu anda dışarıda o yüzden hiç oralara girmiyorum. Kimle kapışacağız? ...kapışamayacağız işte. Asla kapışamayacağız. Çünkü bayağı Önder Focan şu anda dışarıda. Evet. Yarında da keza yine Selangül'ün de gelecek... ...bizim cami adam. <gülüyor> çok güzel, çok selamlı. Ne kadar orada. seviliyor açık radyo. Herkes böyle şey... ...tabii ki geliriz falan diyor. Yani müthiş bir sesle şey yapıyor. Çok çok tatlılar ya. vallahi ben sizi çok seviyorum. <gülüyor> Valla biz de sessiz... ...gereksiziz zaten. O kadar <gülüyor> de... <gülüyor> Sen de beni seviyor <gülüyor> Siz de bizi seviyorsanız... Eğer, şimdi az önce ilk, ilk sene de öyle diyordum. Hani hep al hep al olmaz biraz da ver ver. Ee, 0-212-343-40-40'ı arayabilirsiniz ve destek olabilirsiniz. Ee, çünkü yani ben mesela düşünüyorum kaybedersek çok kötü, çok korkunç bir senaryo. Yani asla düşünmek istemeyeceğim bir senaryo. Ülkeden bile taşınabilirim sen o noktada. Ee, o yüzden bekliyoruz telefonlarınızı. 343-40-40. Evet, sıkıcı mikrofon olarak ufak bir not düşeyim açık radyonun dinleyicisiyleyürüttüğü yayın yayınların 12. 12'si, 12.sin içerisindeyiz bu arada yayın yılının diyelim tam da şu anda Çıkmadı ağzımdan ama dinleyicisiyle yayını süreceğim bir mecra açıklardığı ve bunun içinde işte yılda bir kere dokuz gün boyunca dokuz günlük bir yayın maratonuna giriyoruz. Onlardan bir diğeri ve on ikincisi. Şu anda desteğinize her zaman çok ihtiyacımız var. Bunun hiç azı çoğu yok. Ne kadar destek olacağınızın. Bunun için bu dokuz günlük yayını açıyoruz ki hep beraber biz de buradayız ve devam ediyoruz. Burada kalmaya da sürdüreceğiz ...gezegenin sonuna kadar... Evet e, burası da diye. festival gibi bugün çok güzel... Aynen <gülüyor> öyle işte hep beraber... Evet, evet telefon... Şeyleriyle, sinyalleriyle biraz daha da şenlensin diyelim ve hatırlatalım 0212 343 40 40. Şimdi farklı bir yere vereceğiz Başak. Sonra evet. Seni bırakmıyoruz. Sohbet burada devam edecek. Gitmiyorum hiçbir yere. Müzik sohbeti çok sağ ol ukulele ve kalimba için bu arada. Şimdi artık büyüğüne geçiyoruz gitar. Aynen öyle. Evet, arayın açık radyo dinleyici destek hattı 343 40 40.